1760 numaralı konu, Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in faziletleri hakkında bir hutbe irat etmesi, Alkame bin Kays, bir gün Kufe Mescidinin minberine eliyle vurarak şunları anlattı, Hazreti Ali bu minber üzerinde bizlere hitap etti, bunda Allah'a hamdül senalar ettikten ve onun dilediği şeylerden bahsettikten sonra şöyle buyurdu, Hazreti Peygamber'den sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir'dir, ondan sonra da Ömer'dir, biz bunlardan sonra hakkında Allah Teala'nın hüküm vereceği bazı şeyler yaptık. Hazreti Ali bir gün minbere çıkıp Allah'a hamdü yü sena alır ettikten ve hz. Peygamber'e salatü selam getirdikten sonra şunları söyledi. Hazreti Peygamber'den sonra bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir'dir. İkincisi ise Ömer'dir. Allah Teala hayrı dilediğine bahşeder. Hazreti Ali bir hutbesinde Allah'a hamdü yü sena alır ettikten sonra şunları söyledi.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 Ey müminlerin emiri, senin bir cuma hutbesinde, ey Rabbim, Raşit halifeleri ıslah ettiğin konularda bizi de ıslah et ve bize onlara bahşetmiş olduğun faziletleri de bahşet diye dua ettiğini duydum, Raşit halifeler dediğin kimlerdir? Bunun üzerine gözleri yaşla dolan Hazreti Ali şöyle buyurdu, Raşit halifeler Ebu Bekir ile Ömer'dir, onlar İslam'ın önderleri ve Hazreti Peygamber'den sonra kendilerine uyulan kişilerdir. Onlara tabi olanlar doğru bir yola girmiş, bu ikisine yapışan Allah'ın hizbine dahil olmuş olurlar, Allah'ın hizbine dahil olanlarsa kurtuluşa ermiş demektir.